us all happy. Do anything, take us out of this gloom, sing a song, play guitar, make it snappy. You are the one who can make us all laugh, but doing it, you break out in tears. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben yaşım Burul. Bu haftaki programımızı trafikten Dear Mr. Fantasy ile açtık. Haftanın büyük filmi Avengers Endgame'den geldi. Evet, Avengers Endgame senenin en çok beklenen filmlerinden biri Marvel evreninin ee, en son büyük e, bütçeli yapımı ee, Onun detaylarına geçmeden ve vizyonun diğer filmlerini tanıtmaya geçmeden önce Her zaman olduğu gibi sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040 Programımızın e-posta adresi ise Sinefiller at gmail.com Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Kerem Ali Boyla ve Melis Tufur'a çok teşekkür ediyoruz Evet, Avengers'ın sonu geldi. 22. film Marvel Sinema Evreni'nde. Tabii ki hani başka Marvel filmleri de olacak arada e, bir de satın almaları olduğu için bu şirketler arasında bir takım e, kahramanlar aslında birer e, hak işte e, copyright e, bir şirketten öbürüne devrediliyor. Onlar tekrar yaratıyorlar, yeni bir evren oluşturuyorlar ama Iron Man'den başlayarak 22 filmdir takip ettiğimiz bu Avengers'ın olduğu evrenin son filmi Avengers Endgame. Son filmi olması şu yönden de inanılır. Çünkü bazen son derler ve son olmaz ya. Son jenerikten jenerin içinde veya sonunda başka parça yok. Ay evet. sırf o bile ağlatabilir evet, beni. O, o biraz garip oluyor <gülüyor> hakikaten. Evet e, Marvel sevmeyenler için az önce e, yap, az önceki cümlem pek bir şey ifade etmeyebilir ama e, şöyle bir durum da var e, aslında film dün vizyona girdi ülkemizde de e, biliyorsunuz bu tarz büyük bütçeli e, blockbuster yapımlar hafta ortasında vizyona giriyorlar dolayısıyla şu anda bizi dinlemekte olan deneyicilerimizin bir kısmının filmi izlediğini öngörüyoruz zaten e, bu filmlerin biletlerinin de ön satışları çok önceden yapılmaya başlanıyor ve ee, ve hatta en son e, tahminlere göre bir haftadan daha kısa bir sürede bir milyar dolar kazanması bekleniyor. Bu ön satışlar gösterdiği şeye göre, e, duruma göre. E, kolay değil. Hani bunca sene boyunca yaratılmış bu kadar kahramana veda etmek. Ama bu tabii Marvel evreninin e, beyaz perdedeki tezahürünü bitirecek bir şey değil. Onu da altını çizelim. Bir sürü başka... E, ...karakterlerle prodüksiyonların devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir de daha taze taze Captain Marvel'dı izlemiştik zaten. Onun da başka hikayeleri geliyor. Zaten daha önceki dönemde geçiyor. 90'lardan bir hikayede o yine farklı zamanlardan hikayeleri gelecek. Ee, Ama burada da var. Burada da var. Ee, onu zaten... Fragmanda da gördük. Fragmanda gördüğümüz başka karakterler Robert Downey, daha karakterler değil tabii oyuncular. Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner hepsi var. Bu arada Anthony Russo ile Joe Russo. Russo kardeşler yine e, yönetti bunu bir önceki Avengers Infinity War olduğu gibi. E, bu isimleri söylüyoruz. Başka. Kimlerin olduğunu söylemiyoruz çünkü e, işin içinde tabii spoiler işleri var. Paul Rudd da var o da görünüyor fragmanda. Ee, bir de çünkü hani bir önceki filmin en sonunda Thanos e, evrendeki yaşamın yarısını yok etmişti. Evet yani, parmaklarını e, şaklatarak. Infinity War'ın sonunu hatırlayacak olursanız çok sevdiğimiz pek çok kahraman böyle gözümüzün önünde küle dönüştü. Toz oldu, uçtu, gitti. Toz oldu, uçtu, gitti. Şimdi Endgame'de kahramanlarımız bu büyük ve müthiş kayıpla hem nasıl başa çıktıkları... ...hem de e, yani hayatlarına nasıl devam edecekler ve Thanos'lu mücadeleye nasıl devam edecekler... ...bunun üzerine kafa yordukları bir filmle Şunu karşımızda hatırlatmakta var. hatırlatmakta belki e, fayda var. Bir önceki filmde e, Doctor Strange ki farklı alternatif zamanları görebiliyor diyordu ki 14 milyon küsur alternatif var. Sadece bir tanesinde biz kazanıyoruz. Ve e, o yola doğru gittiklerini varsayıyoruz tabii oradan sonraki eylemleriyle. O yolun ne olduğunu biz bilmiyoruz bu film başladığında sadece Yeşim'in dediği gibi e, canların yarısının yok olduğunu biliyoruz. E, bir yandan Thanos hak vermemekte. De <gülüyor> elde değil. Ben ben bayağı Thanos'çuyum. Özellikle sabahları açık gazeteyi dinliyorsanız yani e, Thanos'la ıı, Ömer abi arasında bir tanışıklık, ıı, bir ilişki olabilir. Çünkü... Diyor ki kaynaklar kısıtlı. Hı -hı. Hepimize yetmeyecek, canlılara yetmeyecek. Rastgele yüzde ellisi hani birilerinden öcalıyor falan ben de gidebilirim arada diyor parmaklarımı ışıklatınca. Ama kalanlara daha iyi bir... Evren kalıcı dünya için dünyalardan bahsediyoruz bütün dünyalar. Ve her birinde de aslında canlıların bir şekilde e, yaşadıkları gezegene, çevreye ve doğaya karşı nankör davrandıklarını, bütün o doğal varlıkları e, umarsızca sömürdükleri ve aslında yaşadıkları ortama kendi kendilerinin zarar verdiğini ifade ediyor. Bunu farklı gezegenler bağlamında da dinlemiştik Infinity War'da. Evet yani o yüzden zaten Thanos o kadar başarılı bir kötü adam. Hani aslında yaptığının bir mantığı var. Rasyonel. Ve bir rasyonalitesi var. Ee, evet Thanos'u tekrar göreceğiz tabii. O hani illaki e, orada bitmez o hikaye. Nasıl gelişecek? Ben çok detaya girmeyeyim. Filmin başını ben çok beğendim. Sonra biraz e, neyse. Şey demeyim. Ee, evet, bir ipucu yandan, vermek evet, bir yandan, DC ile Marvel'ı karşılaştırınca hep şey söylenir Marvel daha iyi mizah kullanıyor vesaire. Burada biraz daha zayıf bir daha önceki Marvel filmlerine göre çünkü yani film başladığında canlı hayatın yarısını yası tutulmakla meşgul. O yüzden e, o DC karanlıklığına gittiği anları var filmin. E, ama tabii ki Marvel sevenler için zaten bütün bu karakter terleri e, hayatta kalanları en azından e, tekrar görmenin bile belli bir keyfi, eğlencesi var Marvel'cılar için. E, zaten biz ne desek herkes sinemaya <gülüyor> gidiyor olacak diye düşünüyorum. Daha önceki filmleri hiç bilmeyen biri içinse bence hiçbir anlamı yok. Hı hı. Yani tamamen hikayenin ortasından başlıyor... E, Hani ben hazırlık olarak dün akşam YouTube'dan video seyrettim. Neler olmuştu daha önce bir özetleyen. Böyle ki sonuna, hepsini izlememize rağmen. E, biz geçen hafta Infinity War'ı tekrar izledik. Altlık yapmak <gülüyor> adına. <gülüyor> Akıllıca kişi. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, evet Avengers Endgame bu hafta. itibariyle vizyonda tüm Marvel sevenler ve hani seriyi takip etmiş olanlar için. Kısa bir film değil bu arada. Dakika olarak da söyleyelim. E, evet 181 dakika. Ee, jeneriğin sonuna kadar kalmamıza gerek olmadığı için bir 10 dakika daha kısa sayabiliriz Böyle filmlerde jenerik de bir 10 dakikaya yakın sürüyor çünkü Ama uzun bir film bir yandan da hani o kadar çok karakter ve o kadar bağlanacak e, hikayeyle O üç saat sarkmıyor hı -hı. Onu hı -hı söylemekte e, fayda var e, Ama üç saat olduğunu bilerek gitmek lazım Evet, şimdi bir müzik arası verelim ve bu hafta vizyona giren bir diğer film Ben Is Back eve dönüş adıyla gösterime giriyor bizde. Onun orijinal müziklerinden birini dinleyelim. Dicken Hinchliffe e, bestelemiş müzikleri dinleyeceğimiz parça Turning. Dick and Hinchliffe bestesi dinledik. Turning haftanın yeni filmlerinden Ben Is Back. Eve dönüş filminin müziklerindendi. Evet Ben Is Back e, o da bugün vizyona giren filmlerden biri. Peter Hedges yönetmiş. Başrollerinde Julia Roberts, Lucas Hedges, Catherine Newton ve Rachel Bay Jones yer alıyor. E, Dramatik seneki, bir hikaye. Evet mi? bu seneki e, bir tane de e, Beautiful Boy vardı. İkişinde. İyi genç oyunculu, uyuşturucu bağımlısı genç dramlarından diğeri. Bu da. Beautiful Boy'da bir e, baba hikayesiydi. Burada bir anne oğul hikayesi olarak karşımızda. Ee, Film adını veren ben bir süredir rehabilitasyonda olan bir e, madde bağımlısı genç adamı canlandırıyor. Tam Noel Arifesinde ailesinin yanına dönmeye karar veriyor. Bu kararla en sevinen kişi tabii ki benim annesim. Julia Roberts canlandırıyor Holly karakterini. Ee, ama tabii aile temkinli, ailenin geri kalanı. Çünkü hani zaten hani bir bağımlı olarak benin yaşadığı, öncesinde yaşadığı ve ailesine yaşattığı acılar malum. Ama bu geri dönüşle beraber görüyoruz ki ben benin arkasında aslında kapanmamış bir takım defterler onu takip ediyorlar. Ve hem kendi hayatını hem ailesini tehlikeye atacak durumlar söz konusu. Aslında tam e, bağımlılığın bir insanın kişiliğini nasıl yok ettiği... Ee, ...tüm çevresiyle ve ailesiyle olan ilişkilerini nasıl bozduğu... ...ve e, bir annenin de her şeye rağmen... ...oğluna inanmak, güvenmek ve onu kurtarmak e, arayışının... E, ...öyküleştirilmiş hali, eve dönüş filmi... E, ...bu tarz dramları sevenler için e, haftanın e, bence e, düzgün yapımlarından biri. Şunu da söylemek lazım belki Peter Hedges zaten tanınan bir senarist... E, ...filmin yönetmeni, hikaye yazan da o... Lucas Hedges'in de babası aynı zamanda başroldeki ve e, senaryoyu yazarken hiç oğlunu düşünmemiş. Hatta özellikle de oğluyla çalışmak istememiş. Şimdi aile içinde zor olur zor. yönetmen oyuncu ilişkisi, baba oğlu ilişkisi olarak. Ama Lucas Hedges son dönemlerde çok iddialı genç oyunculardan Manchester by the Sea'deki uh -huh. rolüyle zaten müthiş parlamıştı. Hatta Oscar adayı olmuştu yanlış hatırlamıyorsam onunla. da. E, Julia Roberts e, filmde e, şey olunca, oyuncu olarak seçilince zaten başından itibaren de isteniyor. E, o esas istiyor Lucas Hani halihazırda hazırda yönetmenin de oğlu bir yandan diyerek. E, ama evet Lucas Hages zaten e, yükselen yıldızlardan. E, Toronto'da premierini yaptığı film. Biraz e, hem bu hem Beautiful Boy şeyden eleştirildiler. Tam hani... Hmm. Oscar adayı olmak üzere tasarlanmış film olarak biraz eleştirildiler. Tam klasik dram işte hmm. iyi hani tabii ki ikisi de iyi oyunculuk ama böyle biraz e, Oscar yemi diye bir tabir vardır. Öyle olma e, ile biraz suçlandı bu filmler. Zaten sonunda e, ödül sezonunda da çok fazla adlarını duyuramadılar. Evet, Ben Back, haftanın yeni filmlerinden biri. Bir diğeri Fransa'dan geliyor ve tamamen farklı bir türde. Unliberte, The Trouble With You, Seninle Başım dertte ismiyle bizde de gösterime giriyor. Pierre Salvadori yönetmiş, başrollerinde Adèle Henel Audrey Tatum, Pio Marmay ve Damien Bonar yer alıyorlar. Evet burada da e, Fransa'nın güneyinde e, bir kadın Yvonne elin canlandırdığı e, komiser bir eşi var. Sekiz yıldır e, beraber yaşamışlar etmişler. Çok kahraman kendisi herkes çok seviyor ediyor. Ama bir gün adam ölünce bakıyor ki aslında kocası yoz bir polismiş ve e, suçsuz bir adamın da hapse girmesine neden olmuş. Hmm. Tam o sırada da bu adam hapisten salı veriliyor O da bir yandan e, 8 yılını boş yere hapiste geçirdiği için e, gayet öfkeli ve e, o çıktığı hayatla pek de e, başa çıkabilecek durumda değil başa çıkmaya da çok merak yok kendi kafasına göre gitmek istiyor e, bu adama yardımcı olmaya karar veriyor. Yvonne bir şekilde e, kocasının suçunu e, affettirme e, amaçlı. Kendisini bir eskort olarak tanıtıyor e, ve adamın hayatına veriyor. Bu arada Audrey Tutu başrolli değil, rolde. Onun da altını çizelim bir taraftan. Ana karakter o değil. Evet, film kanda premierini yaptı geçen sene. E, yönetmenlerin 15 günü bölümünde orada SLSD ödülünü aldı. Sezarlarda da 9 adaylığı vardı bir komedi için oldukça büyük bir başarı. Şimdi bir müzik arası verelim ve bu filmden bir parça dinleyelim. Filmin orijinal müziklerini Camille Pazpaz bestelemiş ve dinleyeceğimiz parça La Lyon. 24.9 Açık Radyo'da sinefil programı devam ediyor Kamil Bazbaz'dan dinledik La Lyon adlı parçayı ee, Haftanın yeni filmlerinden an Berte, Seninle Başım Dertte filminin müziklerindendi Yerli yapımlarla devam ediyoruz Bu hafta, e, bu sene e, Uluslararası Festivaller'de iddialı olmuş bir film var vizyonda Nebula, Tarık Aktaş'ın yönettiği bu filmde başrollerde Barış Mert Bilgi, Ömer Bora, Serkan Aydın ve Ali Yavuz İlman yer alıyorlar. Hay adlı bir adamın çocukluğunu ve gençliğini anlatıyor. Aslında çok düz bir hikayesi yok neredeyse deneysele kayan bir film. Çocukken 7 yaşındayken ölü bir at buluyor. O atla olan deneyimi de... Hayatında daha sonraki değişik hı hı. noktalarda tekrar benzer böyle bir işte hayat, ölüm, e, doğa, insan, hayvan ilişkileri hı hı. üzerinden karşısına çıkıyor. E, Locarno'da e, ana yarışmada değil de e, günümüz sinemacıları bölümünde gösterilmişti. O biraz daha e, yeni sinemacılar ve daha deneysel sinemacıların filmlerinin olduğu bölüm. Orada en iyi yeni yönetmen ödülünü aldı. Geçtiğimiz haftada İstanbul Film Festivali'nde en iyi ilk film. <Gülüyor> Seyf Teoman adlarına verilen ödülü kazandı Tarık Aktaş. Ee, farklı bir film, biraz zorlayıcı bir film ama e, yarattığı atmosfer olarak böyle daha bir e, bana verdiği his zihinle algılamaktan çok his, yarattığı hislerle e, algılanan filmlerden ve onu da e, oldukça başarılı şekilde Yapıyor. Ee, Tarık Aktaş'ın bundan sonra neler yapacağını insan merak ediyor tabii. Evet bu hafta iki tane de e, yerli komedi var. E, daha ziyade son dönemde alışkın oldurdu, olduğumuz e, minvalde biraz sexist e, komediler bunlar. İlki 0 etkisiz eleman Onur Aldoğan'ın yönettiği filmde başrollerde Orçun Kaptan, Birgül Ulusoy, Ali Rıza Tanyeli ve Volkan Kantoğlu yer alıyor. Vecdi adlı bir adamın hikayesi, kırklı yaşlarda e, hep biraz içine e, kapanık hakkını arayamayan, kimseye itiraz edemeyen bir karakter. E, memnun da değil bu durumdan. Psikoloğa gitmeye başlayınca bütün hikayenin ilkokula bağlandığını görüyor, ilkokulda yaşadığı bir olaya. Diğer film ise Hal adını taşıyor. Kemal Yılmaz ile Elife Özker birlikte yönetmişler. Başrollerinde Ayhan Rüzgar, Betül Çiçekli, Mehtap Bayri ve Koray Ergun yer alıyor. Bu filmde de Hasbi adında bir karakter var. 35 yaşında obsesif bir karakter bu. Ailesiyle birlikte yaşıyor. Ömrü boyunca hiç mahallesinden dışarı çıkmamış ve komşu kızı Müjgan'a fena halde aşık platonik olarak. Ama e, Müjgan'ın kendisiyle ilgili öyle e, şeyleri yok, hisleri yok. Ee, Müjüge'nin e, bir kız e, erkek arkadaşı var e, Hasbi'nin de hiç e, tasvip etmediği e, onları ayırmak için bir takım planlar ve onun gönlünü almak için e, planları var Hasbi'nin bir de animasyon var bu hafta bir e, Belçika yapımı e, niye Belçika yapımı pek de bilmiyorum çünkü İngiltere'de geçiyor <gülüyor> The Queen's Corgi Corgi, Kraliyet Afacanları Vincent Castelot ve Ben Stassen yönetmişler. Türkçe seslendirenleri bilemiyoruz. Dağıtımcının bülteninde yoktu. Korgi Rex, kraliçe Elizabeth'in bir numaralı dostu. Minik bir Korgi. Sarayda yaşıyor. İngiltere kraliçesinin köpek sevgisi malum zaten. O bildiğimiz bir gerçek. Evet, o saraydaki köpeklerden... Bir şekilde e, yolunu kaybedip kendini bir dövüş kulübünün barınağında bulunca e, kim olduğunu keşfedip tekrar saraya e, dönme çabalarına giriyor. E, oldukça küçük dinleyicilerimize yönelik diyelim. E, animasyon olarak da çok iddialı bir yanı yok ama haftanın tek animasyonu. Evet, böylece bu hafta vizyona giren filmlerimizin tanıtımını tamamlamış olduk. Bir müzik arası verdikten sonra bir takım alternatif gösterim programlarını tanıtmaya devam edeceğiz. Şimdi dinleyeceğimiz parça eski bir filmden geliyor. Onu da bu programlar çerçevesinde tanıtacağız. Willy Wonka and the Chocolate Factory, Ronald Dahl'ın unutulmaz eserinden sinemaya Uyarlanan eski versiyonundan geliyor bu parça Jane Wilder seslendirecek Pure Imagination. Breath. Make a wish. Count to three. Come with me and you'll be In a world of pure imagination Take a look and you'll see Into your imagination We'll begin with a spin Traveling in the world of my creation, what we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do is Want to change the world There's nothing to it Hurry up, Violet! This way, Grandpa! There's no life i know to compare with pure imagination living there you'll be free if you truly wish to be Look around and view it Anything you want to do it Want to change the world There's nothing to it There is no life I know compare with pure imagination living there you'll be free if you Gene Wilder'dan dinledik. Pure Imagination 1971 yapımı Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası filminden geldi. Daha yeni versiyon değil bu ilk uyarlaması. Ee, geçtiğimiz hafta boyunca süren ve yarın bitecek olan Pera Müzesi sinemasındaki Hayal Gücüm Benim Gücüm programının e, filmlerinden biri Willy Wonka. Yarın 12'de gösterilecek Pera filmde. Onun dışında Pera Film Müzesi'nde başka e, gösterim programları da devam ediyor. 19 Nisan'da başlamış olan Çin sineması zamanı da 25 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Evet Pera Müzesi'ndeki mürekkepten sergisinin e, eşliği olarak yapılıyor bu program. Bir de Modern'de Çin programı var ona da geleceğiz birazdan. E, i̇ki programda aslında toplamında son 1-2 senenin bütün iddialı Çin filmlerini görmek mümkün. Pera'dakilerde özellikle ilgi çekenler arasında e, Halkın Arzu Cumhuriyeti e, var. E, Cacanke'nin yeni filmi Dağlar Uzaklaştığında var. Bir de e, şu Bing'in ilk uzun metraj kendisi tanınmış bir sanatçı aynı zamanda ilk uzun metraj filmi Yusufçuk Gözleri var ki geçtiğimiz haftalarda e, bahsetmiştim. Geçen sene Locarno'da e, benim de dahil olduğum Fipreski jürisinin ödül verdiği filmdi bu. 10 bin saatlik e, kamera görüntülerinin yani işte surveillance bu takip kameralarının görüntülerinin e, kurgulanmasıyla oluşturulan kurmaca bir hikaye. O yüzden yüzler değişebiliyor bir işte baş adamımız baş kadınımız var. E, onların kimler olarak gördüğümüz tabii değişiyor gerçek görüntülerden geldiği için ama hikayeyi takip etmekte hiç zorlanmıyoruz. Hakikaten müthiş bir kurgu. Şaheseri. Bir yandan da bu gözlem ve e, günümüzdeki bütün bu internet kültürü uh -huh. vesaire üzerine de bir hikaye anlatması da çok etkileyici e, onu uh -huh. özellikle e, hatırlatmak istiyorum. Ben ilk gösterimi 7 Mayıs Salı günü olacak e, Pera Müzesi sinemasında. Pera Müzesi Sineması Pera Film'deki bir diğer program ise Hatıra'nın peşinde 25 Nisan'da başladı. O da 30 Mayıs'a kadar devam edecek. Ee, burada da 9 filmden oluşan bir program var. Ee, ve genel olarak Hatıra, Anı, Hatırlama ve bunun etrafında dönen filmlerden oluşturulmuş. Çok ilginç bir seçki bu da. Ee, programda Martina Kurtlaçek'in... E çok ilginç bir filmi var Maya Deren'in e, hayatı ve anısı üzerine Maya Deren'in aynası adını taşıyan. E, Maya Deren'i tanımayanlar için de aslında ilginç bir giriş filmi bu. E, çünkü son derece şiirsel de e, son derece sembolik dünyası olan e, filmler üretmiş e, bir sanatçı Maya Deren. Ee, onun dışında bu programda yer alan e, benim son yıllarda izlediğim en iyi belgesellerden biri olan M.I.A.'y'in e, Matangi e, Maya M.I.A. filmi. E, M.I.A. dünyanın en önemli, en bilinmiş hiphop sanatçılarından biri ama aslında çok ilginç bir hayatı ve geçmişi var. Tam da bu Sri Lanka'daki e, şey saldırılarının üzerine bu filmi de izlemek çok ilginç olabilir bir taraftan e, terör saldırılarından sonra. Çünkü Maya Sri Lankalı bir sanatçı ama çok küçük yaşta annesi ve kardeşleriyle İngiltere'ye mülteci olarak gidiyor. Çünkü babası Tamil gerillalarının kurucularından biri ve aslında bütün o hayattan bugün olmuş olduğu yere gelmekte kendisi kendisinin çocukluğundan itibaren çektiği ve sonra üniversitede sanat okurken, güzel sanatlar okurken yapmış oldukları e, video arşivi e, kullanılıyor. E, müthiş etkileyici, çok çok ilginç bir belgesel, müzik belgeseli olarak da çok ilginç. E, bize de festivalde gösterilmişti. Sonrasında çok fazla alternatif e, gösterim fırsatı da olmayan bir belgesel olduğu için bu program kapsamında ben özellikle tavsiye ediyorum. Evet, ben de öyle. Ee, yine e, aynı programda e, yarın mesela gösterilecek ikide aidiyet ve yoldaşlık e, programı var. Bu da Aykan Safoğlu'nun 2013-2015 yılları arasında ürettiği seçilmiş işlerinden oluşan bir seçki ki bunların arasında kırık beyaz laleler var. E, bir kısa metraj programı. E, film birinci teki şahıs filmi ve bence bunun en iyi örneklerinden son dönemlerdeki sadece Türkiye değil genel olarak çok çok iyi örneklerinden biri. Ki 10 Mayıs bir sonraki hafta Aykan Safoğlu ile bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Ben de özellikle tavsiye ediyorum onu. Diğer filmleri de hani hepsini bir arada görmek çok büyük bir şans. Çünkü hakikaten... Ait olma, kimlik, hatırlama ve unutma üzerine çok ilginç sorular soran ve farklı biçimlerde bu soruları araştıran filmler üretiyor kendisi. Evet, diğer gösterimlere geçmeden o zaman M.I.A'yı almışken bir de parça çalalım. M.I.A'dan belki de en tanınmış film, e, parçalarından biri. E, filmlerinden biri diyordum çünkü bir yandan müzik videosu da film gibi. <gülüyor> evet evet. Ya çünkü kendisi güzel sanatlar ve görsel sanatlar okuduğu için e, kliplerin bu bütün oluşturulma sürecinde de e, hakikaten çok yaratıcı bir katkısı oluyor. Bu arada filmin ilk gösterimi de 3 Mayıs e, akşamı 19'da olacak. Önümüzdeki Cuma yani onun da altını çizmiş olalım. Hatta müzik dünyasına geçiş de öyle birilerine müzik videosu çekerken oradan kendi yaptığı işlere neyse filme gidin. <gülüyor> ...izleyin... <gülüyor> anlatıyor. Evet, MIA'dan geliyor Bad Girls. die young bad girls it well. When I'm banging on the radio Back, get down Pull me closer If you think you can hide Hands up Hands high Dungus screaming if I blow you with a band Ah, suki suki I'm coming in the Cherokee Gasoline There's steam on the windows Take it, take it Wheels bouncing like a trampoline When I get to where I'm going gonna have But my chain hits my chest When I'm banging on the radio yeah, Back it, back it Yeah, pull up to the bumper game with the signal Cover me Cause I'm changing How to handle on it My life But a broke kid When I get to where I'm going Gonna have When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dash, for my chain hits my chest. When I'm banging, <laughs> get back. This is legal just to kill Shift, get automatic, damned if I do Who is gonna stop me when I'm coming through What we got left is just me and you But If I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down MAE'den dinledik Bad Girls. 94.9 açık radyoda sinifil programı devam ediyor. Perfilmde gösterilecek olan e, gösterim programında e, yer alan MAE belgeseli e, için çalmış olduk bu şarkıyı. E, gösterimler, alternatif gösterimler devam ediyor. E, başka gösterimlerimiz de var. Evet, biraz kafa karıştırıcı bir durum var aslında. Çünkü demin Pera'daki Çin filmleri programını e, tanıttık. Şimdi e, moderndeki Çin filmleri programından bahsedeceğiz. Hikaye Çin'de geçiyor. O da 25 Nisan 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. E, bir yandan da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü. O yüzden e, belli ki Çin... E, konsolosluğu herhalde bu konuda bir takım çalışmalar yapıyor bir yandan da e, Çin sineması son dönemlerde hakikaten çok e, iddialı çıkışlar yapmaya başladı e, moderndeki programda da bir Jajanke filmi var bu arada Çin'in son dönemlerdeki en önemli yönetmenlerinden e, moderndeki de Kül Ensaf Beyazdır e, o da Kanda premierini yapmıştı ee, onun dışında benim e, sanırım geçen haftalarda bahsetmiştim kısaca ama tekrar söylemek istiyorum özellikle altını çizmek istediğim film burada Hubo'nun e, öylece oturan bir fil adlı filmi e, Hubo genç bir yönetmen bu ilk ve tek filmi çünkü filmin kurgu aşamasında intihar etmiş kendisi e, Tayvan'da e, altın ...at... E, ...festivalinde, ödüllerinde daha doğrusu... ...pek çok adaylığı vardı... E, ...pek çok ödül de aldı... E, ...bunun en şaşırtıcı tarafı da... ...filmin dört saatlik olması... ...ve oldukça ağır bir film ama bir yandan da... ...neredeyse büyüleyici bir yanı var... E, ...ufak bir kasabada... E, ...hayatları kesişen... ...birkaç karakterin 24 saatini anlatıyor... E, ...mizahi yanları da var... ...an an ama... E, ...daha çok o... Çin'deki e, baskı halini, hani doğrudan bunu devlet baskısına bağlamayıp o gençlerin içinde bulundukları sıkıntılı hali çok çok iyi yansıtan bir film. Dört e, saat deyince biraz korku verici oluyor. <gülüyor> Hakikaten seyretmeye değer. E, onu tekrar bir e, hatırlatmak istiyorum ben. E, onun dışında festivalde gösterilen Gölge Savaşçı Shadow filmi de ee, ...var bu programda. O da... ...Cangu e, son filmi. Hatta yarın... ...üçte gösterilecek. Festivalde ilk gösterim de yapılamamıştı. Kopyada bir problem vardı evet, çünkü. Doğru. Ben görememiştim. O yüzden belki yarın... E, ...Gölge Savaşçı'ya gitmeliyim. E, bu hafta bayağı çok... ...opsiyonel gösterim var bu arada. E, başka filmler de var. Yarın her tarafta... E, ...onlara da değineceğiz. E, bir yandan da... E, Şeyin, filin saatini söylemek istiyorum size. Öylece oturan bir fil. Bir sonraki pazar günü 5 Mayıs 4'te başlıyor. İşte 4'te 8'e 9'a kadar. Birazdan nerede olacağınızı biliyorsunuz. Evet tavsiye ediyoruz. E, Saturday Oaks'taki gösterimler devam ediyor e, öbür taraftan. Ve bu yani yarın cumartesi saat 7'de ise diğerlerinin sessizliği filmi gösterilecek. Robert Behar ve Almudena Caraceno'nun yönettiği bu film ise İspanya'daki 40 yıllık Franco diktatörlüğünün kurbanlarının e, bugüne kadar artık devam eden adalet arayışını, onların mücadelesini anlatan bir film. Çekimleri de 6 yıldan fazla sürmüş bu filmin onu da belirtmemiz gerekiyor. Evet, Belgesel sevenler için bir opsiyon daha var hatta o da yarın. E, festivalde, yarışmada yer alan e, Şehitler. Adlı e, Köken Ergun'un filmi e, yarın Salt Beyoğlu'da gösterilecek. E, aslında bu akşam var 7'de ama yarın 3'teki gösterime gidersiniz. Ardından 5'te de Köken Ergun ve Zeynep Sayın Söyleşisi'ne kalabilirsiniz. Oradan da Saturday Dogs'a bağlanabilirsiniz. Benim öyle planlarım var. E, ya da pazar günde 3'te e, tekrar gösteriliyor. Ardından da yönetmenle bir soru cevap olacak. Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik Masa'da Ömer'e ve bu haftaki program destekçilerimiz Kerem Ali Boyla ve Melis Tufur'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, programımızı Avengers'da kullanılan bir başka parçayla bitireceğiz. Bu sefer The Rolling Stones'dan geliyor Doom and Gloom. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.